Merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir İslam bilginleri ve icatları programında daha birlikteliğimiz devam ediyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz efendim. Değerli dinleyenler, bugün sizlerle hayatımız boyunca direkt veya dolaylı olarak her anımızda bizimle birlikte olan, ve ona ihtiyaç duyduğumuz bir bilim dalını ve bunun geçmişini bir başka pencereden bakarak paylaşmaya çalışacağız. Efendim, bazı bilim adamlarının ifadesiyle matematik, özellikle geometri ve sayı sevgisi, doğrudan doğruya İslam'ın tevhid öğretisine dayalı olan mesajıyla bağlantılıdır. Yüce Allah birdir. Dolayısıyla bir sayısı, sayı dizileri içinde Aslın en doğrudan ve en makul sembolüdür. Ve bizzat sayı dizeleri insanın çokluk aleminden bire yükseldiği bir merdivendir. Ünlü felsefecilerden İhvan-ı Safa'nın görüşlerini özetleyen bir risalede denildiği gibi Hakikat şu ki insanların ruhundaki sayıların formları mevcudatın formlarına tekabül eder. İnsanların formu yüce alemden bir örnektir. Bu sayıların bilgisiyle zahid, tedrici olarak diğer matematik ve matematik gibi tabi ilimlere ve oradan metafiziğe ulaşır. Sayılar ilmi, hikmetin unsuru, ilahi ilimlerin menşeği, mananın sütunu, başlıca iksir ve büyük simyadır. Aslına bakılırsa İslam'ın belirli akli perspektifleriyle Pisagorcu sayı ve geometrik şekil kavramı arasında esaslı bir yakınlık vardır. Pisagor hızla İslam eleştirilmişti. Zira Müslüman'ın kainatında İbrahim'i Pisagorculuk denilebilecek bir boyut mevcuttu. Bu boyutta sayılar ve şekillerin sembolik rolü büyüleyici bir berraklıkta tezahür ediyor. Yüce Allah'ın birliğine ait göz kamaştırıcı bir mesajdan başka bir şey olmayan İslam irfanı ile aydınlanıyordu. Arap harflerinin kutsal ve batınî bir ilim olan cifirle ilgili olan sayı sembolizminin Ali bin Ebi Talip tarafından kodlandığı rivayet edilir ve bu sembolizmin Kur'an-ı Kerim'in bazı ibarelerindeki şekil ve iç anlamlarından ayrı düşünülemez. Pisagorcuların geleneksel matematiği, İslam vahyi ve onun kutsal formundan ayrı düşünülemeyecek olan manevi ve diyalektik bir stilin kaynağından gelen mesajı ifade etmede güçlü bir destek sağlanmıştır. İnsanın İslam dünyasının her yerinde metafizik hakkındaki en seviyeli risaleden, evlerde kullanılan çömeğe kadar Matematikle doğrudan ilgili olan bir düzen ve ahenkle yüz yüze gelmesi bundandır. İslam maneviyatının bütün bir yelpazesinde yer alan bu unsurlardan dolayıdır ki, Müslümanlar tarihlerinin erken dönemlerinde matematiğin çeşitli dallarına ilgi duymuşlar ve neredeyse bin yıl boyunca matematiksel ilimlere katkıda bulunmuşlardır. Değerli dinleyenler, İslam matematiğinin ilk kaynakları Grek, İran ve Hint'ti. Bu kaynaklar özellikle Grek kaynağı, dünyaya 60'lık sayı sistemine armağan etmiş olan zengin Babil matematik geleneğini de ihtiva ediyordu. İran kaynakları daha çok Hint matematiğini yansıtıyor ve astronomi risalelerinde yer alıyordu. Aynı şekilde Müslümanların matematik sahasında Hintlilerden aldığı bilginin büyük bir kesimi, sitantalar olarak bilinen derleme astronomi risalelerinde bulunuyordu. Bu risalelerden Müslüman kaynaklarında sinhintler olarak söz edilmektedir. Bunlar içinde İslam matematik ve astronomisi için belki en önemli olanları Brahma Gupta'ya ait, Brahma-şuta ile daha önceki sitantaların sistemleştirilmiş hali olan Aryabhata'nın Aryabhatiya'sıdır. Grek kaynaklarına gelince, bunlar arasında Grek matematiğinin başlıca eserleri yer almaktadır. Öklid'in elemanlar ve datası, Apollonius'un konikler, Keresal-ı aritmetiğe giriş adlı çok önemli eseri, ki bunlar Sabit bir Kurra tarafından Arapçaya çevrilerek Müslümanların istifadesine sunulmuştur. Menelaus'un küreleri ve Heron, Theon ve öteki önemli İskenderiye matematikçi ve şarihlerinin eserleri bunlardandır. Arşimedinde Müslüman matematikçiler için özel bir önemi vardır. Onun küre ve silindir, çemberin hesaplanması, eşit düzlemler ve yüzen cisimler gibi eserleri Arapçaya tercüme edilmişti. Arapçada Arşimede ait veya ona nispet edilen fakat Grekçe orijinali bugün elde olmayan birçok eser vardır. Şu rahatlıkla söylenebilir ki, Müslümanlar kadim Mezopotamya, Mısır, Yunanistan ve Helenistik dünya yanında İran ve Hindistan'da geliştirilen bütün önemli matematik fikirleri miras kabul ederek bu geniş mirası İslam matematiğinin gelişimine temel yaptılar. Batılılar ne zaman İslam medeniyeti hakkında düşünmeye başlarlarsa akıllarına ilk gelen şey Arap sayıları olur. Bu sayılar Hicri 4. Miladi 10. yüzyılda İslam dünyasından batıya geçmiş ve batıda öyle temelli bir değişime yol açmıştı ki bazı tarihçiler bu olayı at koşumunda yeni metotların geliştirilmesi ve Avrupa'nın kuzey bölgelerinde yerleşimin başlaması gibi sonuçları uzun vadeli olmuş, Olaylar da karşılaştırmaktadırlar. Bu yüzden matematiğin çeşitli dallarını araştırmadan önce bu sayıların karmaşık tarihini çözmek gerekiyor. Akra FM Çocuk gözlerin şahit olsun Gözyaşında ıslanan Ellerin şahit olsun Çok yakın güzel günler Bir kez daha ufka bak Hep semaya açtığın Ellerin şahit olsun Çok yakın güzel günler bir kez daha ufka bak Hep semaya açtım Ellerin şahit olsun şahid olsun kainat Alemler şahit olsun Titreyen sesi dile Yüreğin şahit olsun Çok yakın güzel günler Bir bir kez daha ufka bak, hepsi maya açtırın, ellerin şahit olsun. Çok yakın güzel günler, bir kez daha ufka bak, hepsi maya açtırın, ellerin şahit olsun. Yakın güzel günler bir kez daha ufka bak. Hepsi maya açtım ellerin şahid olsun. Çok yakın güzel günler bir kez daha ufka bak. Hepsi maya açtım ellerin şahid olsun. Şahid olsun kainat, alimler şahid olsun. Titreyen sesi dile, yüreğin şahid olsun. Çok yakın güzel günler, bir kez daha ufka bak. Hepsi maya açtırm. Yüreğin şahid olsun. Çok yakın güzel. Bir kez daha ufka bak nefesim açtı belki şahi olsun alma sen güzel çocuk gözlerin şahi olsun Akra FM tüm sesler onda güzel Radyonuz Akra FM'de İslam bilginleri ve icatları programında İslam medeniyetinde matematiğin tarihçesinden bahsediyorduk değerli dinleyenler. Eser arasından önce sayıların tarihi üzerinde duracağımızdan bahsetmiştik. Efendim, bugün İslam dünyasında kullanılan sayıların Doğu beldelerinde ve Mısır'dan sonrası hariç Batı ülkelerinde çok az değişimle aynı şekilde kullanıldıkları görülmektedir. Ancak Kuzey Afrika'da sayılar, Batılıların Arap sayıları dediği şekillerle aynıdır. Aslında Müslümanlar, Hint sayılarını ve Hicri 2. ve Miladi 8. yüzyılın başlarında Hint ve İran kaynaklarından aldıkları, iz bıraksın diye üzerine toz serpilen bir tahtanın kullanıldığı toz tahta. Yani hesap el kubari sistemini öğrenmeden önce parmak hesabı yani hesap el yed yapıyorlardı ve yeni hesaplama metotlarını öğrendikten sonra da parmak hesabına devam ettirdiler. Dahası Müslümanların kadim Babil'den miras edindikleri altmışlık sayı sistemi ondalık sayı sisteminin benimsenmesinden sonra bile özellikle astronomlar tarafından kullanılmaya devam etti. Sayıları sembolize etmek üzere harfleri kullanan ve bu altmışlık sisteme dayanan Hisâb-el-Cümmel, yüzyıllar boyu İslam dünyasının her yerine geniş ölçüde yayılmıştı. Nitekim altmışlık sistem, sonraları Hisâb-el-Müneccîm, yani astronomların aritmetiği olarak tanınacak ve Hicri i dokuzuncu ve miladi on beşinci yüzyıl gibi geç bir dönemde, Sıbt el maridini adlı bilgin tamamıyla bu sisteme hasrettiği rekaik el hakaik fi mağfiret et derac ve dekaik yani derece ve dakikaların belgisiyle ilgili hakikat incelikleri adlı eserini kaleme alacaktı. Ondalık sisteme gelince gerçekte Müslümanlar çeşitli hesaplama metotlarını Hint sayıları ve hane sistemi üzerine kurulmuş olan bir sistem içinde erittiler. Hint sayılarından Arap sayılarına dönüşen ve gubari sistem üzerinde temellenen bu vasıtalar ayrıntılarıyla bilinmemektedir. Fakat bilinen şu ki, Müslümanlar İslam'ın erken dönemlerinde İran ve diğer Doğu İslam ülkelerindeki Sanskrit kaynaklarından öğrendikleri Hint sayılarını tedrici olarak Arap sayılarına dönüştürdüler ve sonra geliştirdikleri bu yeni sistem mağribe ve oradan batıya yayılırken, büyük kısmı itibariyle Hint sistemine geri döndü. Değerli dinleyenler, Hint sayılarının kullanıldığı ve ilk kez kendisiyle batıya intikal ettiği eser, Muhammed bin Musa el-Harezmi'nin aslı kayıp bulunan fakat tercümelerle bugüne kadar gelmiş olan El-Cem ve Tefrik bi-hisap el-Hint yani Hint aritmetiğinde toplama ve çıkarma adlı eseridir. Bu eserin algoritmi de numera indorum olarak bilinen Toledo tercümesi batıya esaslı bir etkide bulunmuş ve bizzat Harezmi'nin isminden bozma olarak İngilizcedeki algoritm ve İspanyolcadaki guarismo bunun yanı sıra Arapça sıfır yani sıfırdan bozma, her gibi kelimeleri batıya armağan etmişti. Hicri 4. miladi 10. yüzyılda Ebul Hasan el-Uklidusi, Kitap el-Fusufil-Hisab el-Hindi, yani Hint aritmetiğine dair fasıllar adlı kitabını yazdı. Ebul Hasan bu kitabında Hint hesap cetvellerini parmak hesabına uyguluyor ve toz tahta usullerini kağıt ve mürekkeple uygulanabilir hale getirmeye çalışıyordu. Kendisiyle çağdaş olan Ebul Vefa ise, Hint sayılarını toz tahta tekniklerinden kurtaran yeni teknikler geliştirirken, bunu izleyen yüzyılda Ebu'l Hasan ennesevi, Kitab el-Mugni Hisab el-Hindi yani Hint aritmetiği hakkında tatmin edici bir kitap adıyla önce Farsça sonra Arapça kaleme alacağı bir başka önemli kitap yazdı. Bu sürecin devamıyla Hicri 5. Miladi 10. yüzyılda ondalık sistem, ve bu sistemle bağlantılı iki hesaplama usulü Müslümanlar arasında tamamen kökleşti ve onlar aracılığıyla batıya geçerek orada matematikten ticarete kadar hayatın neredeyse bütün yönlerini etkileyen bir değişiklik meydana getirdi. Müslümanlar arasında hesaplaşmaya ve sayılar ilmine duyulan ilgi İslam'ın ilk yüzyıllarına kadar geri gider. Başlangıçta Müslümanlar Grekleri izleyerek ilmel adet yani sayılar ilmiyle ilmel hesabı yani hesab ilmini birbirinden ayırmışlardı. Sonraları bu ayrıma kendi geliştirdikleri cebir ilmi de eklenmeye başladı. Daha sonraki yüzyıllarda bu iki isim neredeyse birbirinin yerine kullanılmaya başlandı ve bu arada Grekçeden alınma aritmatiki deyimle de bazı yazarlarca başvuruldu. Her ne halse Müslüman matematikçilerin çoğu sayılar ilmi üzerine kitap yazdılarsa da bu eserlerin yalnızca 3-5 tanesi bütünüyle bu ilme tahsis edilmişti. Müslümanların sayılar ilmine duyduğu ilgi sihirli kareler ve dost sayılarla ki bunlar iki sayı eğer bir diğerinin bölenlerinin toplamına eşitse dost sayılardır yakından bağlantılıydı. Bu kareler ve sayılar simyadan tılsına kadar çeşitli gizli ilimlere uygulanıyordu. Sihirli kareler Cabir bin Hayyan'ın yazılarıyla simya nazariyatına girmişti ve karelerin 36 bölmesine kadarını bilen İhvan-ı Safa tarafından matematiksel olarak incelenmişti. Gizli ilimler hakkında ünlü bir otorite olan Şemsettin el-Buni bu çalışmaları ilerletti ve daha büyük karelerin genel formülünü buldu dost sayıların genel kuralıysa Sabit bin Kurra tarafından keşfedilmişti. Müzik Değerli dinleyenler, bu uğraşların ardından birçok matematikçi tarafından ele alınan sayı dizileri üzerine çalışmalar geldi. Mesela Hicri 4. Miladi 10. yüzyılda El Karaci, Kitap El Fahri Fahrettin'e ithafen yazılmış kitap adlı eserinde, yazı dizilerine kayda değer şekilde yer verirken, onun yakın çağdaşı olan Biruni de, aynı konuda birçok araştırma kaleme almıştı. Biruni'nin bu konuda yazılmış en tanınmış kitabı, meşhur satranç tahtası problemini el aldığı eseridir. Satranç oyununu icat eden adam, dönemin yöneticisine gidip bu oyunu takdim etmiş ve talepte bulunmuştur. Bütün istediği 64 satranç karesinin her birine geometrik olarak arttırılarak, 1, 2, 4 ve 16 şeklinde tahıl tanesi düşecek şekilde tutacak meblağın kendisine verilmesidir. Yönetici önce kabul eder ama sonra anlar ki bütün memleketin tahıl ambarları bunu karşılamaya yetmeyecektir. Müslüman metinlerinde bulunan tipik matematik problemlerinden birini teşkil eden bu problem, Hironi tarafından çözülmüştü. Döner merdül merdan Aşk ile Deerli dinleyenler, İslam dünyasındaki çeşitli hesaplama tekniklerinin yanı sıra sayı ve sayı dizilerinin incelenmesi Riyasettin cemşit el Kaşani ile zirvesine ulaştı. Bu önde gelen İranlı matematikçinin sayılar ilmine yaptığı hayranlık uyandırıcı katkılar, ne yazık ki, yıllar süren bir ihmalden sonra, ancak yeni yeni ortaya çıkmaktadır. Kaşani yalnızca ondalık kesri, kesin sonucu olmayan problemlerin, yaklaşık çözümünü ve mükerrer logaritmayı icat edip, pi sayısının gerçekten doğru bir hesaplamasını yapmakla kalmamış, bir hesap makinesi icat eden ilk kişi olma mazhariyetine de ermiştir. O, aynı zamanda Newton'un adıyla anılan iki terimli denklemini de çözen ilk kişiydi. Bu denklemin çözümü, onun sayılar ilmi konusundaki belki en önemli Müslüman metni olan Miftah el-Hisab yani Aritmetiye Anahtar adlı kitabında yer almaktadır. Kaşani altmışlık sayı sistemine dayanan aritmetiğin bir şaheseri olan Risalet el-Muhitiyenin yani çember hakkında kuşatıcı Risale'nin de yazarıdır. Her ne kadar sayılar ilmine duyulan ilgi, Şeyh Bahâeddin el Amili ve Molla Muhammed Bakır Yezdi gibi simaların eserleriyle Safevi döneminde yoğunlaşmışsa da, İran'la sınırlı değildir. Amili özellikle etkiliydi. Çünkü bir matematikçi, imar, kelamcı, şair, sufi ve simyacı olmayı aynı anda başaran, ve yaygın bir şekilde okunan bu sima, gerçek bir evrensel dehaydı. Suter'in Müslüman matematikçiler üzerine yazdığı eserini onun adıyla bitirmesi ve onun sayı teorisi hakkında yazdığı Hülasat el-Hisab, yani aritmetik hakkında özet adlı eserinin önemini vurgulamış olması tesadüf değildir. Değerli dinleyenler, İslam dünyasının başka beldelerinde de Tusi ve Kaşani ile hemen hemen çağdaş olan birçok önemli bilgin ilim dünyasında yerlerini almışlardı. Bunların içinde en önde geleni Hicri 7. Miladi 13. yüzyılda yaşamış olan Ebul Abbas İbni Benna el-Merrakuşi idi. Bu zat matematiğin bütün dalları hakkında 70 kadar eser kaleme almıştı. Konuyla ilgili en iyi Müslüman eserleri arasında sayılan Telhiz Amal el-Hisab Yani aritmetik işlemlerin özeti adlı eseri Bunlar için de başta gelenidir Yine Hicri 10. Miladi 16. yüzyılda yaşamış Ve sayı teorisi hakkında Tuhfet el-İtimad Yani güven hediyesi adıyla Türkçe bir eser kaleme almış olan İbni Hamza el-Maghribi zikredilmektedir İran'daki çağdaşı Molla Bakır Yezdi'nin yaptığı gibi, sayı dizileri üzerinde çalışan müellif, bu araştırmalarıyla logaritmanın icadına zemin hazırlamıştı. Hem aritmetik, hem de cebir üzerine eserler vermiş bilginlerden, Hicri 8. Miladi 14. yüzyılda yaşamış olan Ebu'l-Abbas İbni el-Haim el-Mısri ile, Bundan bir asır sonra sayı teorisi ve kesirli sayılar hakkında mütealalar itibaden Tuhfet el-Bâfî ilmen hisab yani aritmetik ilmini açılan kapı adlı eserine kaleme alan Bedrettin el-Maridini de bunlar arasındadır. Değerli dostlar, sayı teorisi ve hesaplamayla ilgili Müslüman eserlerine şöyle bir baktığımızda önemli başarıların kaydedildiğini görmekteyiz. Bunlardan biri, sayı ve genelde matematik felsefesinde kaydedilen gelişmedir ki, bugün geçerli olan anlayıştan çok farklı bir matematik kavramını temel almıştır. İkincisi ise, Müslümanların sayının kendisine getirdiği yeni tanımdır. Edoksos tarafından, kendisiyle bir oranın ifade edildiği sürekli kesirlere dayanarak yapılan tanımın genişletilmiş hali olarak tanımlanabilir. Sonuç olarak Müslümanlar kendilerinden öncekilerin bu konuda bıraktıkları mirası aşan ve ileri götüren hesaplama teknikleri geliştirmişlerdi. Bu durum özellikle nasur Tusi'nin Tuğzi'nin Meraga'daki çevresinde görülmektedir ki, bu çevrede tanjantlar cetveli için bir milyonda bire varan kesinliğe ulaşılmıştı. Değerli dinleyenler, İslam dünyasında geometri konusundaki ilk araştırmalarsa, Müslüman matematikçilerin Abbasi döneminin başlarında tanıdığı klasik Grek kaynakları, özellikle Öklid ve Apollonios'la başlar. Fakat Bağdat'ta geometriye duyulan ilgi neredeyse bütün öyle, Musa olarak anılan Musa oğullarının eserleriyle harekete geçirilmişti. Bu eserler içinde nasur Tusi'nin daha sonra şerh yazacağı, Kitap Marife Misahat el eşkal şekillerin alanı hakkında bilgi kitabı özellikle önemlidir. Bu eser Latince'ye de çevrilmiş ve Fibonacci ile Thomas Brodworn'e etkilemişti. Benû Musa Apollonius'un koniklerinden önemli bir derleme metin de hazırlamıştı. Hicri 3., Miladi 9. yüzyılda Sabit bin Kurra küp ve kare ile alan hesaplamaları hakkında metinler kaleme aldı ve integral hesabın gelişimini haber verecek bir tarzda Exhaunstions metodunu kullandı. Sabit paraboller araştırmasına da ilerletti ve parabollerin alanlarını hesaplama yani Kitap-Hisab-el-Ehille adlı eserinde bir parabol kesitinin alanını bulmak üzere integral usulünü kullandı. <Gülüyor> Değerli dinleyenler, Hicri 4. miladi 10. yüzyıllarda latince metinlerde Anartius olarak tanınan Ebul Abbas el-Neziri, Sabit ve Ebu Abdullah el-Menani'nin eserlerini izledi ve Heron, Simplicus ve öteki İskenderiye matematikçilerinin eserlerini kullanarak Öklid üzerine önemli bir şerh yazdı. Bu dönemin geometri hakkındaki diğer önemli eseri, ebul Vefa el Buzcane'nin içinde çeşitli geometri uygulamalarını enine boyuna tartıştığı Fima yahtaç ileyh-essâni min amal el-hindise Yani sanatçının ihtiyaç duyduğu kadarıyla geometri işlemleri adlı eseridir. Bu dönemde yazılmış başka önemli eserler arasında Ebu Sehl el de sayılmalıdır. Müellif Arşimet ve Apollonius'un iki dereceliden daha fazla denklemlerle ilgili problemlerini ele alan çalışmalar yapmıştı. Onun yanı sıra izoperimetre hakkında eser veren büyük fizikçi İbni Heysem de zikredilebilir. Bu yüzyılda geometriye karşı süren ilgi, Hicri 5. miladi 11. yüzyılda büyük bir hareketlilik kazandı. Matematik meseleler hakkında bir ile mektuplaşmış olan Ebu'l-Cud, daireyi sekiz eşit parçaya bölmek için bir metot geliştirdi. Onun çağdaşı olan Ebu Said Es-Siczi, konik kesitler üzerinde çalışmalar yaptı. Hayyam'ın ve onu izleyen Tusi'nin Paralel çizgi teoremi ile ilgili olan ve öklitçi geometrinin temelini ilgilendiren 5. öklit postülasını yeniden ele almasıyla geometri araştırmalarında yeni bir fasıl açılmış oldu. Müslümanlar grek matematikçiler tarafından açılan yolu izlediler ancak seleflerinin ortaya attığı fakat çözemediği problemleri çözerek. Ayrıca geometri ile cebir arasında münasebet kurup cebir problemlerini geometri ile çözmeye çalıştılar. Son olarak geometrinin sembolik yönlerine, onun sanat ve mimarideki rolüne özel bir dikkat sarf ettiler, ancak geometrinin, alemin büyük mimarının hikmetini yansıtan niteliksel yönünü hiçbir zaman gözden uzak tutmadılar. Değerli dinleyenler, Programımızın bu bölümünde baştan beri anlattığımız çalışmaların içinde olan ve bu konuda büyük katkıları bulunan bilginlerimizden birini tanımaya çalışacağız efendim. Kendisi, 14. ve 15. yüzyılda yaşamış, Semerkantta yaptığı çalışmalar ve araştırmalarla tanınan astronom ve matematikçidir. Matematik tarihinde ondalık sistemin kâşifi, yüksek dereceden sayısal denklemlerin, Yaklaşık çözümlerine ilişkin bulduğu yöntemlerle ün kazanan, bir derecenin sinüsünü 18 ondalığa kadar, pi sayısını da 12 ondalığa kadar doğru olarak bulan büyük Müslüman Türk bilgini. İsmi Cemşid bin Mesud bin Mahmut et Tabib el-Kâşi olup lakabı Riyaset'tendir. Doğum tarihi kesin olarak belirlenememişse de 14. asrın sonlarına doğru Mâberâün Nehir bölgesinde bulunan Kaş şehrinde doğduğu bilinmektedir. Uluğbey Zici adlı eserin ön sözünde, 1429 senesinin sonbaharında Semerkant'ta öldüğü bildirilmektedir. Gıyasettin Cemşit, ilk tahsiline Kaş'ta başladı. Babası, zamanın önde gelen din ve fen alimlerindendi. Önce sarf, nahiv ve fıkıh ilmini öğrendi. Fıkıh ilminde söz sahibi oldu. Mantık, belagat, matematik ve astronomi ilimlerini tam manasıyla tahsil etti. İlim aşkına uzun süren seyahatlere çıktı ve azimle çalıştı. 1416 senesinde Karakoyunlu Sultanı İskender'in hizmetinde bulundu. Etrafta şöhreti duyulmaya başlayınca Uluğ Bey tarafından Semerkant'a davet edildi. Cemşit önce Nasrüddin Tusi'nin ve Kütbüttin Şirazi'nin eserlerini tetkik ederek ziyadesiyle istifade etti. Meragada'da yapılan rasathanede çalışarak astronomi cetvellerini, ziçleri yeniden düzenleyip ortaya koydu. Böylece astronomide yeni ufukların açılmasını sağladı. Yıldız cetvellerini, yeryüzünden uzaklıklarını, güneş ve ay tutulmasının hesaplarını, bunların hesaplanmasında kullanılacak olan tabakul menatık adlı aletin yapılış ve kullanılışını izah etti. Avrupalı ilim tarihçileri, yıldızların ve gezegenlerin yörüngelerinin daire şeklinde olmayıp, elips şeklinde olduğunun keşfini, Kepler'in başarılarından sayarlar. Halbuki, ondan yüz sene önce, Gıyasettin Cemşit, bu ilmi hakikati, Nushetül hedai adlı eserinde izah etmiş ve ortaya koymuştur. İlmi çalışmaları ve dirayeti ile, Fen ilimlerinde araştırma, gözlem ve deney usulünün gelişmesini sağladı. 1406, 1407 ve 1408 seneleri için ay tutulmasının hesaplamalarını gayet hassas olarak yaptı. Ayın ve utalitin yörüngelerinin eliptik düzlemde olduğunu açıkça ispat etti. Böylece keplerin bunu kendine mal etme iddiası geçersiz ve asılsız kaldı. Sekiz bin alemi, geçtim bir dağ içinde. geçmiş bin hicap geçtim, gizli perdeler açtım. Ben dostiyle buluştum, buldum bir dağ içinde. Ben dostiyle buluştum. In the <laughs> Gökler gibi gürledim, yerler gibi illedim. dere gibi çaldım, attım bir dağ içine, gibi çaladım, bir <Gülüyor> Ayrılmadım yerimden, ayrılmadım şeyhimden. Aşktan bir kade aldım, içtim bir dağ içinde. Yunus ey der gezerim, dost iledir pazarım. Ol Allah'ın idarı. Gördüm bir doy içinde, Allah'ın didarım. Gördüm bir doy içinde, Allah'ın didarım. Gördüm bir doy içinde, Allah'ın didarım. Akra efendim, efendim, efendim, efendim Değerli dinleyenler, aritmetik işlemlerinde büyük önem arz eden virgülü ilk defa Gıyasettin Cemşit kullandı. Astronominin yanı sıra ilmi çalışmalarını daha çok matematik alanında yoğunlaştıran Cemşit, en büyük buluşlarından biri olan ondalık kesri bularak, bunu bir sistem haline getirmiş ve aritmetikte kesir sistemiyle virgülü ilk o kullanmıştır. Böylece yeni bir çığır açmış ve bunun üzerinde toplama, çıkarma, çarpma ve bölme yapmıştır. Risalet-ül Muhitiyye adlı eserinde bu gerçek apaçık görülmektedir. Aritmetikte ilk defa ondalık kesir sistemini keşfeden ve bu konuda eser veren odur. Halbuki ondalık kesirlerin keşfi Simon Stefan'a mal ediliyordu. 1948 senesinde Alman bilim tarihçisi Pohluke yaptığı araştırmalar sonucu ondalık kesirlerin Cemşit tarafından bulunduğunu ispatladı ve ilim alemine kabul ettirdi. Cemşit Simon Stefan'dan 160 sene önce yaşamıştır. Bu konudan bahseden Risale-i Muhitiye adlı eserinde ayrıca daire çevresi ile yarıçap arasındaki oranı çok açık bir şekilde göstermiştir. Ondalık sayılarda virgül işareti kullanmadan sayının tam kısmı üzerinde siha yani tam sayı kelimesini koymak suretiyle sayının tam kısmının ondalık kısmından ayrıldığı ilk defa bu eserde görülür. Onun bulduğu bu değer kendinden önceki matematikçilerin bulduğu değerden çok daha doğrudur. Ticari hesaba dair eserinde ise ondalık kesirlerde o siha tabirleri yerine virgül kullanmıştır. Gıyasüttin Cemşit ayrıca yüksek dereceden nümerik denklemlerin yaklaşık çözümleri konusunda orijinal buluşlarıyla da şöhret bulmuştur. Cebirde de yeni buluşları vardır. Bilhassa Bey'e sunduğu Miftahül Hisab adlı eserinde herhangi bir dereceden kök almalarını açıklamıştır ki bu batı ilim dünyasında ancak 300 yıl sonra Isaac Newton tarafından ulaşabilen neticedir. Brom açılım olarak matematikte bilinen formülden istifade edilerek gerçekleştirilen bu kök alma işlemlerinin keşfi batı aleminde Newton'a atfediliyorsa da bunu Newton'dan üç asır önce Cemşit'in bulduğunu ve ilk defa binomiyal denklemleri çözdüğünü Derek Stewart, Soakers of Mathematics adlı eserinde ilim dünyasına açıklamıştır. Cemşit pi sayısının dokuzuncu rakama kadar doğru değerini tespit etmiştir. Ayrıca bir derecelik yayın sinüs değerini bugünkü değerlere göre 18 ondalık sayıya kadar doğru olarak hesaplamıştır. Trigonometride el kashi eşitliği adıyla şöhret bulan temel formülde onun buluşudur ve onun adıyla anılmaktadır. Aritmetik ve trigonometride yeni keşiflerinden bahseden eserleri Risaletül Muhitiye ile Risaletül Veter ve Ceip'tir. Değerli dinleyenler, Cemşit yalnızca ondalık kesri, kesin sonucu olmayan problemlerin yaklaşık çözümünü ve mükerrer logaritmayı icat edip, pi sayısının gerçekten doğru bir hesaplamasını yapmakla kalmamış, bir de hesap makinesi icat etmiştir. O aynı zamanda Newton'ın adıyla anılan iki terimli denklemi de çözen ilk kişiydi. Bu denklemin açıklamalı ve örneklemeli çözümü, onun sayılar ilmi konusunda belki en önemli Müslüman metni olan Miftah el-Hisab yani Aritmetiğe Anahtar adı kitabında yer almaktadır. Cemşit, altmışlık sayı sistemine dayanan aritmetiğe bir şaheseri olan Risalet el-Muhitiye yani çember hakkında kuşatıcı Risalenin de yazarıdır. Gıyasettin Cemşit, kurulmasında büyük emek ve hizmetlerinin geçtiği Semerkant Rasathanesi'nde ilk müdür olarak da görev yapmıştır. Burada sürdürdüğü çalışmalar sırasında hazırlanan Ulul Bey meydana getirilmesinde de büyük emeği geçmiştir. Uluğ Bey ondan bahsederken "Önceki ilimlerin mükemmelleştiricisi, meselelerin çetrefil noktalarının çözücüsü" der ve Semerkant çevresinde "Âlâme Cemşit" unvanıyla anıldığı anlatılır. Batı bilim dünyasında 17. yüzyıl sonlarına kadar tesirini sürdüren ve 20. yüzyıla kadar dikkatleri üzerine toplayan bilginin meşhur eden eserleri olmuştur. Bilhassa matematik sahasında Batı ilim dünyasının adından söz ettiği kıyasettin Cemşit 8 ila 16. yüzyıl bilim tarihini incelediğimizde matematik ve astronomi alanında en önde gelen bilgin olarak karşımıza çıkar. Zamanında astronomi ve matematik öylesine ileri gitmişti ki, Avrupa bu seviyeye ancak 17. yüzyıl sonlarına doğru ulaşabilmiştir. Gıyasettin Cemşit, matematik ve astronomi alanında birçok eser yazdı. Yazdığı kitaplar bilhassa 16. ve 17. asırda devrin ünlü ilim adamları tarafından uzun seneler temel müracaat kitabı olarak kullanıldı. Birçoğu hakkında İngilizce, Rusça, Latince, Fransızca ve Almanca makaleler yazılan eserlerinden bazılarının İstanbul, Berlin, Leiden, Londra ve Oxford kütüphanelerinde bulunduğu bilinmektedir. Değerli dinleyenler, Gıyasettin Cemşid'in tespit edilebilen eserlerinden bazıları şunlardır. Risaletül ül Muhitiye Çember hakkında kuşatıcı risale ondalık sayılarla ilgili kurallara ve pi sayısının değerine bu eserde yer verdi. Arapça yazılan eser, ilim tarihi yönünden oldukça değerli olup, İstanbul ve dünyanın birçok kütüphanesinde mevcuttur. Çeşitli yabancı dillere tercüme edilmiştir. Kitabu Miftahil Hesab Hesap Anahtarı Bir mukaddime ile beş bölümden meydana gelen eser, Cemşid'in en önemli eseri olarak kabul edilir. Ömrünün sonuna doğru bizzat el yazısıyla kaleme aldığı bu eserinin 1. bölümünde tam sayılarla hesaplar, 2. bölümünde kesirli sayılarla hesaplar, 3. bölümünde astronomide kullanılan hesaplar, 4. bölümünde topografik alan hesapları, 5. bölümünde ise bilinmeyenle hesaplar anlatılmaktadır. Dünyanın birçok kütüphanesinde yazma nüshaları bulunmaktadır. Risalet-ül Kemaliyye veya Süllenüs Zem'a Göğün Dereceleri Eserde gök cisimlerinin dünyadan uzaklığı, büyüklükleri ve boyutlarından bahsedilmekte, astronomi konu edilmektedir. Mustafa Zeki tarafından Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Yazman nüshaları İstanbul ve Avrupa kütüphanelerinde bulunmaktadır. Kitab-u zic Hakani fi Tekmili Zici İlhani Nasuruddin Tuğsi'nin yazdığı zicil İlhani adlı eserde incelenen yıldızların koordinatlarını kendi rasatlarına göre düzenlemiş ve tamamlamıştır. Farsça olan eser Süleymaniye, Ayasofya 26.92'de kayıtlıdır. Nushetül Hadai Bahçelerin Gezintisi Kendi bulduğu Tabakül menatı adlı bir rasat aletinden bahseder. Ayrıca bu eserde, astronomik bilgilere değer verilmiştir. Telhisül Miftah, Miftahül Hisab adlı eserinin özetidir. Çeşitli kopyaları, İstanbul kütüphanelerinde bulunmaktadır. Risaletül Ceyb ve Veter, bir derecenin sinüsünün hesaplanmasından bahsetmektedir. Değerli dinleyenler, Kıyasettin Cemşid'in bu eserlerinin dışında, küçük büyük daha başka eserleri de bulunmaktadır. Ve böylece bugünkü programımızın da sonuna geldik. Rabbimizden, Müslüman bilgin ve alimlerimizle bunların eserlerinin kıymetini bilip onlara layık nesiller olmayı dileyerek hepinize sağlık ve esenlikler diliyoruz. Hoşçakalınız. İslam Bilginleri ve icadları.